Ağaözü <gülüyor> <gülüyor> evet. bin Allah min Şeytan Raja'im Bismillah الرحمن الرحim. Alhamdulillah Rabb al-âlamîn. ve Selamü Aleyküm ve Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Yeni bir derse başlayacağız. Allah Azze ve Celle'den dileğimiz bize bu ilmi faydalı bilgi ve salih amel olarak nasip etmesidir. Evet. Tabi başlayacağımız kitap Elbeykuniye ve bunun şerhidir. Yani biz Mustalahül Hadis ilminde ki biraz sonra anlatacağız mustalahul hadisin ne olduğunu. Yani bir nevi usulul hadis yani hadis ilminin asılları diyebileceğimiz bu ilimde yazılmış olan birçok kitap vardır. Çok değerli kitaplar vardır. Bizim bu okuyacağımız kitap özellikle müptedi olanlar için. Yani usul hadis ilmini yeni öğrenecekler için hem şiir şeklinde yani nazımdır ezberlenmesi kolaydır. Hem 30 beyit, 30 küsür beyitten müteşekildir. Yani çok fazla değildir. Hem de usulü hadis ilminin girift, ihtilaflı, zor meselelerine değil, bilinmesi gereken ana meselelerine temas etmiştir. Ki biz hatırlarsanız daha önceleri de söylemiştik. Demişti ki bir insan ne kadar zeki olursa olsun, bir insan ne kadar meseleleri çabuk kavuruyor olursa olsun her ilimde tederruç etmesi şarttır. İlimde tederrüç şarttır. İlimde tederruç ne demektir? Kişinin o ilmi öğrenirken aşamalı bir şekilde seviyeli bir şekilde o ilmi öğrenmesidir. Yani mesela örneğin diyelim ki şu anda biz bu kitabı değil de Elfiye El, el Araki ve onun üzerine İmam Sakavi'nin yazmış olduğu Şerhi de okuyor olabilirdik. Veya biz Mukaddimet İbn-i de okuyor olabilirdik. Yani bunlar nedir? Hadis ilminde, Mustalahül Hadis ilminde e, müntehi olan, yani son seviyeye gelmiş insanların okuyacağı kitaplardır. Tedribur Ravi'yi de okuyor olabilirdik. Mesela İmam Suiti'nin yazmış olduğu Tedribur Ravi'yi de okuyabilirdik. Ve ben inanıyorum ki şu anda bu derse muhatap olan 4-5 arkadaşımızın hepsi de o yapacağımız dersi de anlayacak insanlardır. Yani e, anlamayacak insanlar değilsiniz. Ama ilimde ne vardır ilimde? Sadece anlarsınız. Yani ne anlatıldığını anlarsınız. Ama o ilmi güzel bir şekilde öğrenip, yani onu ilim halinde öğrenip ve onun meleke haline getirebilmek için bir merdiven gibi önce birinci aşama, sonra ikinci aşama, sonra üçüncü aşama ile ahirehi o ilim bu şekilde ancak öğrenilebilir. Mesela bugün farkındaysanız, Diyelim ki, ilim talebesi olan veya ilim talebesi olmayan insanlar arasında kitap okuma gerçekten yaygınlaşmış bir durumda. Yani en azından diyelim ki siz kendi çevrenizde görüyorsunuz. Lakin insanların bu okumadan fayda elde etmediğini, elde etmediğini de müşahede ediyorsunuz. Bunun sebebi nedir? İlim tahsil edilirken gözetilmesi gereken kurallar gözetilmediği içindir. Yani her işin bu dünyada bir kuralı olduğu gibi İlim talep etmenin, ilim tahsil etmenin de neyi vardır? İlim tahsil etmenin de bir usulü, bir kuralı vardır. Bunlardan bir tanesi, yani sadece bir tanesi ilimde tederruc etmektir. etmektir. Bu da nedir? O ilimde ehil olan insanların yanına gidip bana birinci seviye nedir? İkinci seviye nedir? Üçüncü seviye nedir? Bunu sormak. Daha sonra hüsnü'l-ihtiyardır. Hüsnü'l-ihtiyar ne demektir? her seviyede en güzel olan kitabı seçebilmektir. Her seviyeye en münasip olan, en güzel olan kitabı seçebilmektir. Bunda yine kim aracılığıyla yapılabilir? O konuda ehil olan insanlara gidilip sorulur. Denir ki bu seviye için bana en uygun olan kitap hangisidir diye. Hangi kitap özellikle usul ilimlerinde, yani usul ilimlerinde, ilimleri nedir? Alet ilimleridir. Usul ilimleri, alet ilimleridir. Alet ilmi ne demektir? Biz daha önce demiştik ki اَلْا اِلْمُ يَنْقَسِمُ اِلٰى قِسْمَانِ İlim iki kısmı ayrılır. اِلْمُ اَلَى وَعِلْمُ Alet ilimleri ve meqasit ilimleri. Meqasit ilimleri neydi? Kendisine ulaşılmak istenen ilimler. Kitap, sünnet, fıkıh e, bunlar hepsi nedir? Bunlar meqasit ilimleridir. Bir de alet ilimleri var. Yani bizi bu ilimlere götüren ilimler var. O da nedir? O da mesela nahivdir, sarftır öyle değil mi? Mesela usul hadistir, usul fıkıhtır, ulumul Kur'an'dır öyle değil mi? Alet ilimleri. Bunlara ne diyoruz? Bunlara alet ilimleri diyoruz. Khassaten alet ilimlerinde daha de söylemiştik, hıfız esastır. Yani alet ilimlerinde hıfız etmek esastır. Çünkü bunlar asıldır. Yani siz fer'i unutabilirsiniz. Fer'i unuttuğunuz zaman onu tedarik etmek kolaydır. Ama usulleri iyi bilmemek. Usulleri iyi bilmemek, hadisin usulünü fıkhın usulünü, dilin usulünü, mesela tefsirin usulünü güzel bilmemek bu anlayışta da bir bozukluğa, idrakta da bir bozukluğa, başkalarından naklederken de bir bozukluğa veyahut da inhirafa sebep olabilir. Ondan dolayı bunlarda nedir? Asli olan metinleri, kabul görmüş olan metinleri hafız etmek esastır. Kim ne demişler zaten? Demiş elmen Hafizel mutuna hazel fununa. Kim metinleri hafız ederse kim Metinleri naih ilimlere de ne olur ilimlere de haiz olur yani ilimleri hepsini kuşatır. Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyor tederrüç asıl asıldır. Yani çok okumak değildir mesele. Sayfalar tüketmek değildir mesele. Çok ezberlemek değildir mesele. Mesele kaidesine ve kuranına göre o ilmi ne yapmaktır? O ilmi öğrenmek, o ilmi okumaktır. Evet. <gülüyor> Şimdi biz hadis ilminin usulü dediğim hadis ilmi dediğimiz zaman Öncelikle bir e, şunu zikredelim inşallah. Bu kitabımızın demiştik biz daha önce şu anda mukaddime yapıyoruz yani ön söz yapıyoruz Türkçesiyle. Biz hatırlıyorsanız daha önce demiştik e, mukaddimeler iki kısımdır esas olarak. Mukaddimatu'l ilmi ve mukaddimatu'l kitab. İlmin mukaddimesi ve kitabın mukaddimesi. İlmin mukaddimesi demiştik nedir? O ilim hakkında giriş mahiyetinde bilgiler vermektir. İşte ilmin kurucusu kimdir, ilmin ta başlangıç tarihi nedir, evreleri nelerdir, faydası nedir vesaire bunlardır. Yani hatta demiştik e işte Sabban, e Elfiye üzerindeki Elfiyedeki, Elfiyedeki, Eşmun'un el şerhi üzerindeki haşiyesine ne diyordu? E diyordu ki şeydir, اِنَّ مَبَادِئَ كُلِّ فَنِّنْ عَشَرَةَ الْحَدُّ وَالْمَوْضُعُ ثُمَّ السَّمَرَةَ ونسبة وفضله والواضعو الاسم الاستمداد حكم الشارعو مسائل فالبعض بالبعض اكتفى ومن حاز الجميع ومن درا الجميع حاز الشرفة هرئل من أناناي ورد أساس وردش ديودو inna mabadi'a kulli fannin 'ashara al-hadd wal-mawdu' thumma samara tanimi sonra onun faydası ve nisbetun onun nisbeti diğer <gülüyor> ilimlere nisbeti ve fazluhu vel-wadi'u unun fazilati onu in koyan yani ismul istimdadu hukmu sharihu onun ismi onun istimdadı yani beslendiği kaynaklar hukmu sharihu ve sharihin on hakkındaki hükmü eee meseilun meseleleri fel ba'du bil bazısı bazı meselelerle yetindi sadece ve men dara yani kim hepsini bilirse bu 10 tane saydığımızı haza'ş şerefe şerefe ne yapar şerefi kuşatır şerefi elde eder evet şimdi biz e, bu başlayacağımız kitap yani mustalahu'l hadis ilminde birinci seviyeler için yazılmış olan beykuniye nazmı bu kitap diğer şeyler gibi, diğer nazımlar gibi başlangıcında ilme dair hiçbir bilgi vermemiştir. Yani genelde mesela munazzim yani o ilim hakkında bir nazım yazan kişi kitabın hamt ve selat getirdikten sonra o ilimle ilgili bazı bilgiler verir. Ama biz bu Şeyde bunu görmüyoruz. Yani hemen men baştaydık. bil elhamdi mucalliyen Allah Muhammedin, hayri ürsla. Wadi min min hadisigde. Her men gidecek. Hadis ilminin kısm, hadisin kısımlarına gidecek. Yani Ve sahip, vesaire başlıyor. başlaya sahip Hasan zayıf diye devam edip gidecek. Ondan dolayı biz bu girişte bir mukaddime tül ilim yapacağız. Sonra mukaddime kitap yapacağız. Ta ki ne yapalım? Ta ki bizden bir şey kaçmasın. Mukaddime ilme gelince. Biz diyeceğiz ki hadis ilmi, hadis ilmi dediğimiz bu mübarek ilim, yani Kur'an-ı Kerim'den sonra teşride birinci sırada yer alan ve Kur'an-ı Kerim'in açıklanmasında en büyük rolü oynayan, yani çünkü Allah diyor biz sana bu kitabı indirdik, sen insanlara onu açıklayasın diye, öyle değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim hadissiz düşünüldüğü zaman, sünnetsiz düşünüldüğü zaman bir, bir nevi açıklamasız bir metin gibidir. Yani nasıl ki biz şimdi diyelim önümüze çok ağır bir metin koyduğumuz zaman onu anlamakta zorlanıyoruz. Bize onu şerh etmesi gereken biri var. Herkese Kur'an-ı Kerim için de Allah aynısını yapmıştır. Yani biz sana bu kitabı insanlara açıklayasın diye indirdik demiştir. Ondan dolayı bu önemli olan hadis ilmi iki kısımdır. Hadis ilimleri iki kısımdır. İlmul hadithi rivayeten ve ilmul hadithi dirayeten. ''İlmul Hadisi rivayeten ve ilmul hadithi rivayeten, e, rivayeten ve dirayeten'' Yani ne oldu? Bizim elimizde iki kısım oldu. ''Rivayeten hadis ilmi ve dirayeten hadis ilmi'' ''Rivayeten hadis ilmi ve dirayeten hadis ilmi'' olmak üzere bizim elimizde iki kısım ne oldu? Bizim elimizde iki kısım hadis ilmi oldu. Evet. Şimdi rivayeten hadis ilmi ne demektir? Önce onu öğrenelim. Rivayeten hadis ilmi ne demektir? İmam Suyuti İmam Suyuti Tedribur Ravi kitabının girişinde rivayeten hadis ilmini açıklarken rivayeten hadis ilmi diyor. Rivayeten hadis ilmi Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın sözlerini bize aktaran aktarırken lafızlarında dikkatli olan, onu zapt eden, onu bize onun içindeki faydaları bize zikreden ilimdir. Yani o zaman rivayet ilmi nedir? Hadis ilmi rivayeten dediğimiz zaman işin rivayet kısmıyla ilgilenen ilimdir. Yani bir hadisin metnini lafızlarını o lafızların zaptedilmesini yani hangi lafız burada doğrudur onu harekelendirilmesini yani hani bazı kelimelerin harekesi değiştiğinde mana değişiyor ya onu harekelendirilmesini bu metinden bizim elde etmemiz gereken fayda nedir? Yani biz bu hadisi diyelim sana sunduk. Dedi ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem demiş ki işte sizden biri kendi için istediğini kardeşi için istemedikçe iman etmiş olmaz. Yani bu ne demektir? Hani bu hadisten biz ne anlamalıyız fayda kardeşlerimizi kendimizi düşündüğümüz gibi düşünmeliyiz. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi hadis rivayeten hadis ilminin konularıdır. Yani bunlar hepsi rivayeten hadis ilmini ilgilendiren konulardır. Bu şekil hadis ilmi, yani rivayeten hadis e, ilmi, sadece işte dediğimiz gibi o resulullah'ın o sözünü veya fiilini veya ahlakını veya sıfatını bize nakleden naklederken lafızları zapt eden lafızların e, hareket problemini gideren onun içindeki faydaları bize e, aktaran ilim rivayeten hadis ilmi bazı devrelerden geçmiştir. Bunların başında ne gelir? Bunların başında hafız devresi gelir. Bunların başında ne gelir? Bunların başında hafız devresi gelir. Birinci devre rivayeten hadis ilminin geçirmiş olduğu birinci devre hafız devresidir. Yani bu ilmin yazıya dökülmediği, bu ilmin umumi olarak yazıya dökülmediği ve insanların daha ziyade bu ilmi hafızalarına alıp insanlara da şifahi olarak aktardıkları dönem. Bu dönem hangi dönemdir? Bu dönem, Vesselam'ın dönemi de dahil olmak üzere sahabenin ve tabi'inin ilk dönemleridir. Bu dönemde insanlar genel itibarıyla yazıya dökme, genel itibarıyla diyorum dikkat edin, ee, yazıya dökmezlerdi bu ilmi. Yani Resulullah'da ilim neydi? Rivayeten. Şu anda rivayeten kısmını anlatıyoruz. Yani hadisin sadece kendisi. Öyle mi? Nakletmek o hadisi. Bunu ne yaparlardı? Bunu e, insanla, yazıya dökmek yerine şifa. Yani ben diyelim ki bir hadis rivayet edeceksem, dur şunu yazayım, kitaba çevireyim. Değil, seni çağırırdım yanıma gel otur bana işte Resulullah'dan işittim ki Resulullah Vesselam şöyle şöyle dedi veya gördüm şöyle şöyle yaptı şeklinde böyle yaparlardı. Bunun sebebi neydi? Bunun sebebi şuydu. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu Vesselam onları yazı yazmaktan men etmişti. İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Ebu Saide'nin Hudri rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam "La tektubu anni gayra'l-Kur'an. Benden Kur'an dışında bir şey yazmayınız." و من كتب عني غير القران فليمحه kim benden kuran dışında bir şey yazmışsa onu hemen imha etsin hadisü anni lakin benden rivayet iden ve la harc sıkıntı yoktur hadisü anni lakin benden rivayet iden şey yoktur sıkıntı yoktur Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları yazıdan nehyetti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları yazı yazmaktan nehyetti güzel bu insanların da hafız melekesinin kuvvetli olmasını gerektiren bazı sebepler vardı. Yani zaten Arap toplumu o dönemde hafızıyla meşhur olan bir toplumdu. Arap toplumu hafızıyla meşhur olan bir toplumdu. Biz bunu nereden biliyoruz? En sıradan bir insanın bile nesebini çok güzel bir şekilde ezberlemesinden biliyoruz. En basit bir bedevinin bile yüzlerce, binlerce beyit oluşturabilecek şiirleri sadece duymayla ezberlediğini biliyoruz. E mesela bunun sebepleri nedir? Bunun birinci sebebi bu toplumun ümmi bir toplum olmasıdır. Yani bu toplumun hafızda bu kadar kuvvetli bir toplum olmasının birinci sebebi bu toplumun ümmi bir toplum olmasıdır. Yani e, o kalemle yazı yazmayı bilmeyen insanlar doğal olarak hangi melekeleri gelişecektir? Hafız melekeleri gelişecektir. Yani siz her gördüğünüzü yaz, yazınca, her gördüğünüzü kaydedince hafız ne alıyor? Hafız arka planda kalıyor. Çünkü siz yazdıklarınıza güveniyor, yazdıklarınıza itimat ediyorsunuz. Ama yazma gibi bir imkanı olmayan insanlar, her duyduğunu ya ezberledi, ezberledi. Ezberlemedi ne olacak? Ezberlemedi, o gitti artık. Bir daha onu duyma imkanı olmayan o insanlar, doğal olarak hafız melekeleri ne olacaktır? Küçüklükten bu yana hafız melekeleri gelişecektir. Ondan dolayı Arap toplumu da ümmi bir toplum olduğu için, Hafız melekesi zaten onlarda var olan bir melekeydi. Bunun en güzel göstergesi de neseplerini ve özellikle şiirleri yazı halinde olmamasına rağmen güzel bir şekilde neydi? Güzel bir şekilde ezberlemeleriydi. Şimdi mesela bu Hafız melekesi gerçekten önemlidir. Örneğin şimdi Moritanya'ya gidin. Mesela bu Moritanya'da Şenakita denilen Şankiti, Şankiti alimler var. Yani Şankitiler meşhurdur. Mesela çoğu Suudi Arabistan'da yaşayan insanlardır bir arkadaşımın anlattığını söyleyeyim size. Diyor biz okurken yanımda bir tane Moritanyalı bir Müslüman vardı diyor. Mesela işte çikolata vesaire benzeri şeyleri yediğimiz zaman diyor çikolatanın arkasında şu küçük küçük yazan yazılar var ya o arka kısmını diyor bir okuyuşta ezberliyordu çocuk. Yani çikolatanın arkasındaki o yazıları çocuk bir okuyuşta ezberliyor düşünebiliyor musunuz? Yani hiç insanı ilgilendirmeyen meseleler. Hani desen Kur'an okuyor, ezberliyor, hadis okuyor, ezberliyor diyeceksin adamın dalıdır. Yani ilim talebesidir. Değil. Yani sebebi nedir bunun? Çünkü Moritanya'daki eğitim sistemi tamamen hevza yönelik bir sistemdir. Ne yapıyor adam? Levhan var senin, bugün gidiyorsun hocanın yanına, bugün göreceğin dersi levhaya beşirle yazıyor. Sen onu alıyorsun, götürüyorsun, ezberliyorsun. Sonra onu siliyorsun yarın. Bu defa yarınki dersini yazıyorsun. Yani ezberledin, ezberledin, ezberlemedin. Ne oldu? Ezberlemedin gitti. Ondan dolayı insanlara hafız melekesi ne olmuş? Hafız melekesi çok ciddi bir şekilde gelişmiş. Arap toplumu da aynı böyledir. Yani Arap toplumunda düşünün levha bile yoktur. Bir gün bile yazı imkanı yoktur. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı yani hafızlar gelişmiş. İkincisi ise yaşadıkları koşulların hafıza, ezbere uygun olması. Yani mesela insan bir şey, mesela siz bir şey ezberlemek istediğinizde ne yaparsınız? Misal. Gürültüden uzaklaşırsınız, öyle değil mi? Gürültüden uzaklaşırsınız bir defa. Sessiz, sakin bir ortama gidersiniz. Bu sessiz ve sakin olan ortamda ezberlemek istediğiniz şeyi ezberlersiniz. veya da diyelim siz e, mesela işte binaların içinde, güneşin olmadığı yerde, karanlık bir yerde ezber yapmak zor olur, öyle mi? Ama şöyle bahçesi olan, ferah olan bir yere gittiğinizde, yeşillik, orman bir yere gittiğinizde okuduğunuz daha zevkli olur. Ezberlediğiniz daha zevkli olur, öyle mi? Öyle. ya e, Arap toplumunu düşünün, çöl. At açık bir hava, güneş, öyle değil mi? E, sessizlik, yani böyle bile uzaklaştığınız zaman hemen sessiz ortam bulabileceğiniz yerler. İnsan sayısı az mesela. Yani koşullar, tabiat koşulları içinde bulundukları coğrafya e, nedir? Ezber yapmalarına uygun olan bir ortamdır. Ondan dolayı da bu toplumun hafızı neydi? Toplumun hafızı kuvvetliydi. Tabi bu ikisini bir kenara bırakın. Bunlar umumen bu toplumun ezber kabiliyeti. Hadise gelince, neden dolayı hadis e, hadisteki hafızlarına gelince, çünkü onlar için Resulullah Aleyhissalatu vesselam da onun söylemiş olduğu sözler de çok ehemmiyetliydi. Yani onlar için Resulullah bugün bizim insanların yanında olduğu gibi ismi zikredildiğinde elini, kalbine koyup sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah bundan ibaret değildi onlar için. Canlarını uğruna verdikleri, mallarını uğruna verdikleri, kendilerini geçip onu kendilerine, nefislerine, çocuklarına takdim ettikleri bir insandı ve gerçekten yani bugün bizim bizde olduğu gibi içi bozulmuş hani Resulullah bizim kurtarıcımızdır bize hidayeti getirdi, bize hidayeti ulaştırdı. Ee, Kur'an-ı Kerim'in yani hidayet, elimizde baki olan hidayetin açıklayıcısıdır. Sözde değil, özde buna inanmışlardı. Ondan dolayı da Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan her söz veyahut da yapmış olduğu her fiil onların kafasına tabiri caizse, tabiri caizse diyorum, altın harflerle ve sanki çiviyle yani böyle hani betona kazılmış gibi onların kafasına kazılıyordu. Bakın şimdi diyelim ki siz Birini çok sevdiğinizi düşünün, misal, onun çok değerli bir insan olduğuna inandığınızı düşünün. Gerçekten böyle hani din konusunda size faydalı olduğunu, boş konuşmadığını düşünün ve onunla bir mecliste oturduğunuzu düşünün değil mi? Pür dikkat dinliyorsunuz onu, pür dikkat dinliyorsunuz. Sebep? Çünkü onun konuştuğunda size faydalı olacağını biliyorsunuz, boş konuşmayacağını biliyorsunuz. E mesela pür dikkat e dinliyorsunuz, faydalı olacağını, size faydalı olacağına inanıyorsunuz öyle mi? E düşünün siz bunu normal bir insana yapıyorsanız Sahabe Resulullah'ı nasıl dinliyor, nasıl gözlemliyordu öyle mi? Çünkü o onların yanında çok ehemmiyetliydi. Söylediği sözler onlar için bir e, reçete mahiyetindeydi. Yani bu bizi kurtaracak, yaptığı fiil bizi kurtaracak gözüyle baktıkları için. Onlar için neydi? Onlar için çok değerliydi. Bu sebepten dolayı zaten hafızaları kuvvetliydi. Bakın dikkat edin. Zaten hafızaları kuvvetliydi. Bir de Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a vermiş oldukları önemden dolayı Resulullah'ın sözlerini ve fiillerini ezberlemeleri ise daha daha fazla kuvvetliydi. Çünkü onlar için Resulullah da Aleyhisselatu Vesselam onun sözleri de onun fiilleri de dünyadaki en önemli şeydi. Bunun en güzel örneği de neydi? Hemen hemen hepsi hiç gözlerini kırpmadan kendilerini de çocuklarını da kadınlarını da mallarını da Resulullah'ın ağzından çıkan bir kelimeye kurban ettiler, feda ettiler. Yani hiç arkasını bile düşünmediler. Bu, onların yanında Resulullah'ın ne kadar değerli olduğunu gösterir. Özde ama ne değil? Sözde değil. Evet. Şimdi burası anlaşıldı inşallah. Tamam. Ha şimdi o zaman bu dönemde bu dönemi geçmeden önce şöyle bir konuya değinelim. Yani kısa böyle hani bilgi babından olsun. Ama bu konuyu e, yeri açık bir şekilde hafzedin. Yani daha ekleme olacak çünkü bu konunun üzerine. Niye? E, biz bununla ilgili bir e, ders aktedeceğiz. Yani bunu artık ya usulde yapacağız veya uta ikinci Mustalahül Hadis kitabına başladığımızda Allah izin verirse onun mukaddimesinde bunu yapacağız. Artık hangi yerde durumumuz uygun olursa yani ders şeklimiz uygun olursa. Şimdi hadis biliyorsunuz biz ehli sünnet olarak ve hemen hemen İslam ümmetinde sözü muhted olan tüm alimlerin de ittifakıyla sünnetin teşri değeri vardır. Yani nasıl ki Kur'an bize helal haram belirliyorsa sünnet de Resulullah Aleyhi Vesselam da bize haram ve helal verirler o da vahidir yani biri vahiy metludur biri gayri metludur ama ikisi de Allah azze ve celle'dendir yani Resul'ün sözleri ve fiilleri de Allah azze ve indirmiş olduğu Kur'an'da ikisi de nedir ikisi de vahidir biz buna bu şekilde inanırız öyle mi nasıl vahidir ya Allah Resulullah şöyle söylemesini veya böyle yapmasını emretmiştir bu yönüyle vahidir ya da Resulullah kendisi yapmıştır Lakin yaptıktan sonra Allah Azze ve Celle bir uyarı indirmemiştir, öyle değil mi? Biz biliriz ki yani ya başlangıç itibariyle vahiydir veyahut da netice itibariyle nedir? Veya da netice itibariyle vahidir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, fiilleri vesaire. Şimdi tabi sonradan bir topluluk çıkmış ve hadislerin teşri değerinin olmadığını söylemiş. Veyahut da bu birinci grup, yani demişler ki hadislerin teşri değeri yoktur. Hani teşri değeri olan tek şey Kur'an-ı Kerim'dir. Ee, Resulullah'ın yapmış olduğu açıklama ise kendi dönemine has olan bir açıklamadır. Her dönemde o metin tekrardan açıklanmalıdır diyen, yani böyle küfürde imam, imamlığı tercih etmiş olan bir grup çıkmış. İşte hermeneotikçiler denilen, tarihselciler denilen, yani işte hani vesam'ı tamamen devreden çıkaran, Kur'an-ı Kerim'in her çağa, her asla göre yeniden yorumlanması gerektiğine inanan, e, ahkamın asıl olmadığını, asıl olanın arka plan olduğunu söyleyen insanlar. İkinci bir grup e, insan var. Tamam diyor, sünnetin teşhii değeri vardır. Biz bunu kabul ediyoruz. Ama bakın dikkat edin, burası çok önemli. Bize sahih sünnet ulaşmamıştır diyorlar. Veya o kadar çok uydurma rivayet çoğalmıştır ki, biz uydurma hangisi uydurmadır, hangisi sahihtir bunu bilmediğimiz için, biz sadece Kur'an-ı Kerimle amel ediyoruz diyorlar. Bakın bu ikinci grup. Buna dikkat edin ha. Bu birinci grup gibi değildir. Bu sünnetin teşri değerini inkar etmiyor. Yani sünnet helal haram belirleyemez. Resulullah'ın öyle bir yetkisi yoktur. Veya sünnet zamansaldır. Yani o zaman içindir. Şimdi bütün zamanlara şamil olan bir şey değildir. Demiyorlar bunlar. Sünnet haktır. Kim sünneti inkar ederse kafir olur. Kim sünnetin teşri değeri yok derse kafir olur. Bunu söylüyorlar. Ama diyorlar ki biz bize sünnetin ulaştığına inanmıyoruz. Sünnet bize sahip bir şekilde ne yapmamıştır? sahip bir şekilde ulaşmamıştır. Tabi bu ikinci grup da kısım kısım. Kimisi sadece ahad hadisleri kabul etmiyor, mütevatirleri kabul ediyor. Kimisi işte diyor ki biz Kur'an-ı Kerim'e arz etmeden hadisleri kabul ediyoruz ama Kur'an-ı Kerim'e arz etmemiz lazım. Yani Kur'an'a uygunsa, Kur'an'da varsa alırız. Kur'an'da yoksa almayız vesaire Kimisi bunu sadece itikatta yapıyor, fıkıhta yapmıyor. Yani bunlar da kendi aralarında grup grup olmuşlar. Farklı farklı düşünüyorlar. Tabii bunların her grubun kendi fikrini desteklediği bazı şeyleri var. Argümanları var, bazı delilleri var. Bir de hepsinin hemen hemen ortak yapışmış olduğu bir delil var. O da bizim bu anlatmış olduğumuz konuyla alakalı olduğu için ve hepsinin ağzında da böyle özellikle zikrettikleri için bunu burada zikredelim inşallah. Diyorlar ki bakın dikkat edin. Resulullah aleyhissalatu vesselam sahabenin hadis yazmasını reddetmiştir. Sadece Kur'an-ı Kerim'i yazmalarını istemiştir. Öyle mi? Ne dedik? La tekubu anni gayra'l-Kur'an. İmam Muslim rivayet ediyor. Benden Kur'an'dan başka bir şey yazmayın. Ve men keteba anni gayra'l-Kur'an felyamhuhu. Benden Kur'an dışında bir şey yazan onu imhâ edin. Hadisü <gülüyor> anni ve la harac. Lakin yazın, e benden rivayet ediniz ve sıkıntı da yoktur. Öyle mi öyle? Bakın diyorlar. Resulullah Aleyhissalatu eğer sünnetin yazılmasını istiyor olmuş olsaydı veya sünnetle amel edilmesini istiyor olmuş olsaydı niye sünneti yazdırmadı? Sünnetin yazılmasını men etti. Demek ki ha o zaman nedir? Sünnetin bize ulaşması veya ulaşmaması Resulullah Aleyhissalatu vesselam açısından çok da önemli değildi. Resulullah için önemli olan şey neydi? Kur'an-ı insanlara sağlam bir şekilde ulaşsın ki zaten Allah azze ve celle de onu korumuştur. Yeter. diyorlar ee, bu şekilde. Şimdi biz buna ne diyeceğiz? Biz buna diyeceğiz ki birinci söyleyeceğimiz şey en başta birinci olarak Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın bu nehi yapmasının bir illeti vardır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın bu nehi yapmasının bir illeti vardır. O illet ortadan kalktığı gibi insanlar hadis yazmaya ne yapmışlardı? Hadis yazmaya başlamışlardır. Şimdi insanlar Kur'an-ı Kerim'i yazarken Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın söylediği sözlerin, yaptığı fiillerin hepsi o Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri beyan mahiyetinde olduğu için, açıklama mahiyetinde olduğu için Kur'an-ı Kerim'in kenarına yazı yazıyorlardı. Öyle mi? Kur'an-ı Kerim'in kenarına yazı yazıyorlardı. Yani Kur'an yazdıkları o delilere, o sahifelerin kenarına Resulullah'ın sözlerini de yazıyorlardı. Veyahut da o dönemde şimdiki gibi kitap kitap olmadığı için, yani hani şu defteri alayım, dur şu deftere veya şu CV'ye Kur'an-ı Kerim'i kaydedeyim. E şu deftere veya şu şeyde de e, hadisi kaydedeyim. Böyle değil. Zaten insanların yazı yazdığı e, materyaller çok az. Yani böyle çok fazla imkan yok e, yazı yazmaya. Resulullah'ın sözleriyle Kur'an-ı Kerim birbirine karışmasın diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanları ne yaptı? İnsanları e, Kur'an-ı Kerim e, hadisi yazmaktan men etti. Yoksa hadisin teşri değeri yoktur. Hadis insanlara ulaşmasa da olur diye değil. Niye? İşte bid'at. İşte küfür insanın gözünü öyle kör ediyor ki, delil almış olduğu rivayeti dahi doğru anlayamıyor öyle mi? Delil almış olduğu rivayeti dahi anlayamıyor. 1- Bakın bu rivayeti delil alanlar için söylüyoruz. 1- Siz bu rivayeti nereden çıkardınız? Hadisleri yazdıran, bakın dikkat edin ha. Hadisleri yazan insanların oluşturmuş olduğu İmam Müslüm'ün sayhinden çıkarmadınız mı? E hani hadisin teşri değeri yoktu? Hani hadis hüccet değildi? Hani hadisler bize sağlam yolla ulaşmamıştı? Belki sizin gibi bir zındık bu hadisi uydurdu biz nereden bilelim şimdi? Onların mezhebine göre söylüyorum ha. Yani onların usulünü ele alın. Niye sizin hesabınıza gelenler mesela hepsinin ağzında ortak dolandırdığı bir hadis vardır? Nedir o da? İşte من كثب علي متعمد فليتبوه مقاده min الله Yaşar Nuri Öztürk bile bu hadise sahih diyor. Yani düşünün artık. E şimdi o zaman şu mudur yani, e sizin hesabınıza gelen, sizin size uygun gelen eyvallah. Aynı bak bu neyin mantığıdır? Bu müşriklerin mantığıdır öyle mi? Erkek çocuklar bizim, kız çocuklar kimin? Kız çocuklar Allah'ın. Melekler Allah'ın kızlarıdır e diyorlar. E Allah azze ve celle de onlara diyor yani bu ne biçim bir mantık, bu ne biçim bir ölçüdür. Yani küçümsediğiniz şeyi Allah'a nispet ediyorsunuz, e şeyi de kendinize nispet ediyorsunuz. Erkek çocuklar da kendinize nispet ediyorsunuz. Ha öyle yani hesabınıza geldiği zaman bu hadisleri kabul ediyorsunuz ama hesabınıza gelmediği zaman da ne yapıyorsunuz, şeyleri reddediyorsunuz. Bu rivayet olarak getirmiş oldukları şey kendi mezheplerini baştan çürüten bir rivayettir zaten. İkincisi arkadaşlar bakın dikkat edin. Hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis nakletmeyin demiyor ki, hadis yazmayın diyor. Hadisin sonunda ne diyor dedik? Haddithu anni la haraç. Bu hadisi yani benden hadis rivayet ediniz hiçbir sıkıntı yoktur diyor. Şayet hadisin teşri değeri olmasaydı, şayet Rasul bize hadislerin ulaşmasını istemeseydi. Neden hadislerin nakledilmesini emir sigasıyla sahabesine emrediyor? Ama tabi nedir? Dediğimiz gibi insan bir koruda bir defa kalbine bid'at bulaştırdı mı, bir defa insan ön yargılı oldu mu artık orada hakkı görmesine değildir? Hakkı görmesi mümkün değildir. Ve şuna dikkat edin, çok önemli bir noktaya geliyoruz. Resulullah döneminde hadis yazılmıyordu diye bir şey yok. Umûmen hadis yazılmıyordu. Yani hadis ferdi olarak yazılıyordu. Ama Kur'an'ın yazıldığı gibi her sahabe oturup ayrı bir veya hadis katipleri yoktu. Yani oturup ayrı defterlerin üzerine, ayrı sahifelerin üzerine estağfurullah hadis yazmıyorlardı. Bunun en büyük delili nedir? Bunun en büyük delili İmam Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu Abdullah i̇bn Amr i̇bn As'ın rivayetidir. Abdullah i̇bn Amr i̇bn As diyor ki ben Kureyşliler bana kızdılar. Dediler diyor ben Resulullah'tan duyduğum her şeyi yazıyordum. Bakın dikkat edin Resulullah hadislerini yazıyor. Dediler ki bana sen Resulullah'tan yazıyorsun oysa ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam nedir? Bir insandır. Kızgınlık hanında da konuşuyor. Ferah hanında da konuşuyor. Her söylediğini yazma. Ben de diyor geldim bunu Resulullah söyledi. Ey Allah'ın Resulü'ne ben senden duyduklarımı yazıyorum. Kureyş'te beni men etti. Dedi ki Resulullah'tan her duyduğunu yazma o da bir insandır. Her halükârda konuşuyor, Resulullah kızıyor diyor. فَوَاَلَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِه۪ي لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقِّ Ağzına işaret ediyor, nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki ondan haktan başkası çıkmaz. Yani ben kızmış olsam da, sevinçli olmuş olsam da, üzgün olsam da çünkü ben koruma altındayım. Öyle mi? Din adına konuştuğumda, din adına hareket ettiğimde ya başlangıç olarak ya netice itibariyle koruma altındayım. Ondan haktan başkası ne olmaz? Çıkmaz diyor. Yine mesela diyelim Ebu Hureyre diyor ki Resulullah'ın sahabesinin arasında benden daha çok hadis bilen yoktu. Ancak Abdullah i̇bn Amr i̇bn As müstesna çünkü o yazar, ben ise yazmazdım diyor. Mesela e, İmam Bukhari ve Müslim rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, şeydeyken, veda hutbesini verirken adamın Yemen'den gelen bir adam var. Ey Allah'ın Resulü diyor bunları bana yazın. Yani hani sen bu kadar güzel konuşmalar yaptın, güzel tavsiyelerde bulundun. Benim bunları hani aklımda tutmam, kavvime ulaştırmam lazım. Bana bunları yazın. Peygamberimiz de diyor ki ''Uktubûl-i Ebîşâh'' ''Ebîşâh'' denilen yani ''Ebu şah isimli sahabeye yazın diyor. Resûlullah Aleyhisselatü Vesselâm, sahabe yazıyor. Yine Resûlullah Aleyhisselatü Vesselâm vefat ettikten sonra mesela bizim elimizde zekatın miktarlarını bize anlatan şey var. Ee, e, estağfurullah. Bize haccın hacı yazılı bir şekilde anlatan, bize zekatı miktarını yazılı bir şekilde anlatan, bize cinayetlerin diyetlerini yani birini vurdunuz, yaraladınız bunların diyetlerini anlatan sahabelerin elinde Resulullah'ın onlara yazmış olduğu ahkamlar var. Ee, ve bugüne kadar ulaşmış yazı olaraktan ve kendisiyle amel edilen yazılar bunlar. Bunlar hepsi bize neyi gösterir? Bunlar hepsi bize o dönemde yazının var olduğunu ama Kur'an-ı Kerim gibi umumi bir yazı faaliyetinin olmadığını gösterir. E bu da neyi gösterir? Yani birilerinin yazmasına Rasulullah'a müsaade ediyor. Bir başka grubu, umumen yazılmasını ise nehyediyor. ediyor? Kur'an'la hadisin birbirine olmaması? Kur'an ile hadisin birbirine karışmaması. En e, alimler arasında kabul görmüş olan illet nedir? alimler arasında en kabul görmüş ona illet budur. Tabii bu konunun dediğimiz gibi tafsilatı yazılar, kitabeler, işte Amir ibn Şüheib an Abihi an Ceddih ondan gelen sahife, İbn Abbas'tan mesela tefsir olarak İbn Abbas'ın tefsiri İmam Bukhari'nin de nakletmiş olduğu o tefsir sahifesi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam döneminde yazılmış olan o buna benzer daha işte risaleler, mektuplar, ahkamın yazıldığı şeyler. bunlar hepsini ne yapacağız? E, tafsilatlı bir şekilde inşallah bunları işleri. Ama şunu bilin istedim. Yani o dönemde yazı vardı. Bu da bize neyi gösterir? Bu da bize gösterir ki yazının yasaklanması nedir? Yazının yasaklanması umumi bir faaliyettir. Zaten dediğimiz gibi rivayet almış oldukları hadis onların usulüne göre delil olamaz. İki hadisin sonunda da bu hadisi rivayet alanların kafasına balyoz gibi inen bir cümle vardır. Haddithu anni vela eh la harac diye. Evet. Şimdi bu dönem Devam etti bu şekilde. Yani insanlar hafzettiler, hafzettiklerini de kendinden sonrakilere aktardılar. Şimdi aradaki isnat sayısının çoğalması. Öyle mi? Hadisi rivayet eden insanın her ortamda aynı hadisi rivayet etmesi ve hadise muhatap olan insanların aynı seviyede olmaması. Bakın bu saydığım maddelere dikkat edin. Yani bir, isnattaki sayının çoğalması. Artık insanlar ben Resulü gördüm demiyor. Adam diyor ki, bana i̇bn Abbas haber verdi ki o Resulullah'tan. Veya adam diyor ki ben, mesela misal işte e, şeyden, Urve bana haber verdi, o da i̇bn Mesut'tan Mes'ud'dan haber verdi. İbn-i Mes'ud da Resulullah'ı görmüş Yani artık araya tabi'in de girmeye başladı. İsnattaki sayının çoğalması, hadisi rivayet eden insanların farklı yerlere dağılmasından dolayı hadisleri e, her türlü insanlara nakletmeleri, e, ve bu insanların da duyduklarını rivayet etmeleri yani ne oldu? Artık o e, saflık bozulmaya başladı. Hani hadise hemen Resulullah'tan duyup aktarma bozuldu. Artık araya farklı farklı şahıslar, tam anladığı veya anlamadığı belli olmayan insanlar devreye girince e, hicri 60 ve 101. yıllar arasında yaşayan, hicri 60 ve 101. yıllar arasında yaşayan Ömer i̇bn Abdülaziz, İmam Bukhari bunu rivayet ediyor. Ömer i̇bn Abdülaziz, e, Ebu Bekir İbni Hazm, o dönemin büyük hadis imamlarından birine ve diğer valilere şöyle bir mektup yazıyor. Diyor ki e, Ebu Bekir İbni Hazm'a ''Unzur ma min hadisi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fektûbhu feinni khiftudurusel ilmi ve zihâbel ulemâ'' Bak diyor, Resûlullah Aleyhisselatü hadislerinden bulduğunu yaz. Resûlullah hadislerinden bulduğunu yaz. Çünkü ben ilmin eskimesi yani kaybolması ve alimlerin de gitmesinden korktum. Hani şu anda diyor iş evza dayalıdır. Peki bu alimler ölürse demek ki arkalarından gelecek olanlarda onlar kadar. Bak her dönemde çok kaliteli hadis alimleri olmuş ama zaman ilerledikçe sayı düşmüş. Yani bir dönem mesela hemen hemen herkes sahabe döneminde neredeyse birçoğu hadisçi diyebileceğimiz tabi'in döneminde bütün ilimler hadisle iç olduğu için yani tefsir diye bir ilim yoktu mesela. Tefsir rivayet ilmiyle beraber, fıkıh diye bir ilim yoktu müstakil. Rivayet ilimleriyle beraber öğretiliyordu. Öyle değil mi? Her şey hadis ilmiydi. Zamanla ilimler müstakilleşmeye başladı. Yani hadis ehlinin sayısı azalmaya başladı. Ehil olmayan insanlar da bu işe kalkışmaya başladı. Ömer i̇bn Abdülaziz ne diyor? Ben alimlerin gitmesinden, ilmin de indirasından korkuyorum. Yaz diyor. Ve insanlar ilk defa resmi olarak, umumi bir şekilde hadis yazımı başlıyor. İşte Ebu Bekir, İbn-i Hazım yazıyor, İmam Zühri yazıyor mesela en meşhur hadis imamlarından o dönemde. İmam Zühri mesela e, kitabını yazıyor o dönemde. Sonra hemen onların akabinde mesela işte Süfyani ı Sevri'nin camii, süfyan Sevri onu yazıyor. E, i̇şte Musannaflar diye bildiğimiz, işte Musannaf e, Abdurrazzak, Musannaf İbn-i Ebi Şeybe diye meşhur olan e, kitaplar yazılıyor mesela. İmam Mali'nin muvattası, yani İmam Mali'nin muvattası önemlidir. İmam Malik'in muhatası için İmam Şafii ne diyor? Allah'ın kitabından sonra en sahih kitaptır. Tabi o dönemde henüz Bukhari Müslüm yazılmamıştır. İmam Malik'in kitabı için ne diyor? Bunu söylüyor. Tabi bu kitapların özelliği nedir? Bu yazılan kitaplarda sadece hadis yok. Sadece hadis yok. Ne var? Bunların içerisinde işte sahabenin sözleri de var, tabiinin sözleri de var. Yani biraz karışık. Ee, bir e, kitaplar. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri de bunun içerisinde ne? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri de bunun içerisinde mevcut. Evet. Bu dönem, tabi bu tedvin dönemi ne oluyor? Tedvin dönemi başlıyor. Ama bak dikkat edin. Burada hani bazılarının şöyle bir şeyi var. Ee, bazılarının şöyle bir iddiası var. Yani hadisler diyor adam, peygamberden 200-300 sene sonra yazılmış. Falan. Bizini ne bilelim o döneme kadar o hadislerin doğrusu ulaştı mı veya ulaşmadı mı? E mesela öyle değil. Hadisler Resulullah Vesselam'ın döneminde de yazılmış. Öyle mi? Zikretmiş olduğumuz örneklerde olduğu gibi. Peki bu âlimler hadisleri yazarken neye göre yazdılar? İnsanların elindeki kitabelere göre yazdılar. İkincisi 203 sene sonra değil, 203 sene sonra değil, 60 ile 101. yıllar arasında yaşayan, yani Resulullah'ın vefatından henüz 50 e, sene geçmemiş ve sahabeden yaşayanlar var daha. Yani sahabeden yaşayanlar var o dönemde. O dönemde yazı faaliyetine ne yapılmıştır? O dönemde yazı faaliyetine başlanılmıştır. Evet. Sonra bu devre tedvin devresi deniyor. Yani bu ikinci devreye ne deniyor? Tedvin devresi deniyor. Bu ne zamana kadar devam ediyor? Üçüncü asra kadar devam ediyor. Yani Resulullah hadisleri artık toplanıyor, yazılıyor. Ama karışık. Yani sahabe sözü de var, tabiîn sözü de var içinde. Tabi belirtiyorlar, bu Resulullah'ın sözdür, bu sahabenin sözdür, bu tabiînin sözdür diye. Üçüncü asra gelinceye kadar. Üçüncü asır yani üçüncü dönem, rivayet rivayeten hadis ilminin üçüncü dönemi. Bu dönem hadisin altın çağıdır. Yani bu dönemden sonra başlayan ve dördüncü asrın sonuna kadar devam eden dönem icri olarak hadisin altın çağıdır. Bu dönemde ne yapılmıştır? Bir, Hadisler artık tecrid edilmiştir. Yani sahabe sözünden, tabiîn sözünden, fıkıh meselelerden tecrid edilmiş. Hadis sadece Resulullah'ın sözü müstakil hale getirilmiştir. İki, bu dönemde özellikle sahih olan hadisler, diğer hadislerden ayıklanmıştır. Ve kutub Sitte bu dönemde yazılmıştır. Yani İmam Bukhari, İmam Müslim, zaten bunlar hepsi birbirinin peşi bir sıra gelen ve neredeyse her biri de diğerinin öğrencisi olan. Ee, hadis imamlardır. Bukhari'dir, Müslim'dir, Tirmizi'dir, İbn-i Mace'dir, Ebu Davud'dir, i̇bn Mace'dir, Nesai'dir. Bunlar ne yapılmıştır? Bunlar bu dönemde yazılmıştır. Ve bu dönem hadisin neyidir? Bu dönem hadisin altın çağıdır. Bu dönem hadis için nedir? Hadisin Altın çabıdır, tecrid dönemidir. Yani hadislerin diğer hadislerden ayrıldığı, tedvinin tekamül ettiği dönemdir. Yani kemale ermiş olduğu dönemdir. Ve e, en önemlisi de nedir? En önemlisi de İslam ümmetinin en kaliteli hadis kitapları olan Kudubisit'te bu dönemde ne yapılmıştır? Bu dönemde telif edilmiştir. Evet ve daha sonra <gülüyor> 4. asırdan sonra ise artık o öncekiler gibi yeni hadis çalışmaları yapılmamış var olan hadis çalışmalarının üzerine çalışmalar yapılmıştır. Yani var olan hadis çalışmalarının üzerine çalışmalar yapılmıştır. İşte İmam Bukhari ve Müslüm'ün senetlerini alıp o senetlerle farklı metinler rivayet edilmiştir. Veyahut da metinler alınıp o metinlere senet bulunmuştur. Mesela onların şartları alınıp, bunları hepsini işleyeceğiz inşallah. Mustalahül Hadis'in konuları bunlar. Metni alıp, şartlarını alıp o şartlara uygun hadisler nakletmişlerdir. İşte imamların aynı konu hakkındaki hadislerini bir bab altında toplamışlardır. Mesela yazı şekilleri değişmiştir. Yani hadislerin tasnif şekli işte kimisi cami dediğimiz camileri yazmıştır. Mesela cami nedir? Her konuda babı olan. Yani İslam bilimlerindeki işte akidede, fıkıhta, tefsirde her konuda babı olan. Kimisi ne yapmıştır mesela? müsnet şeklinde yapmıştır. Yani sahaben ismi, bab ismidir. O sahabenin naklettiği bütün hadisleri alt alta koymuştur. Yani konu önemli değil, sıra önemli değil. E mesela e, kimisi gelmiştir ne yapmıştır? Sadece fıkıh hadislerini toplamıştır. Sünenlerde olduğu gibi. E mesela vesaire. E, daha sonra yani bu devirden sonra ise bu çalışmaların üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Ve sonra gerçekten cumut diyebileceğimiz bir dönem başlamıştır. Yani hadis ilimlerinde cumut. Artık e, herkes yani öncekiler ne yapmışsa, sonrakiler de aynısını ne yapmıştır? Sonrakiler de aynısını yapmıştır. Ta ne zamana kadar? Ee, ara ara tabii böyle şey çalışmalar olmuştur. Ara ara bu taklidin dışına çıkan ama ferdi. Yani böyle bir zaman mesela 8. asır hadis ilimlerinin yine 3. asır gibi canlandığıdır falan. Böyle bir dönem yok. Yani genelde böyle ferdi şeyler var, çalışmalar var. Özellikle 7. ve 8. asırlarda yine bir canlanma olmuş. E, kısmi bir şekilde. Ama şu asrımızda Allah hamdolsun hadis ilimlerinde ciddi bir takaddüm gelişti. Özellikle işte ehl-i sünnet ehl-i sünnetin yayılması tekrardan hadise ve hadise hadisin öneminin gündeme getirilmesinden sonra son 100 yıldır Suudi Arabistan merkezli olmak üzere hadis ilminde ne vardır? Diğer ülkelerde de ciddi bir şey vardır, e, çalışma vardır. Hadis ilminde ciddi bir canlanma hadis ilminde cidden ee, güzel gelişmeler, güzel kitaplar nedir? Güzel kitaplar vardır. Bu da Allah Azze ve Celle'nin İslam ümmetine bir rüsludur. Evet. Burada kalalım inşallah ya e, bir dahaki dersimizde de ise ilmül hadisi dirayeten, İlmul hadisi dirayeten. Yani bu ne demektir? bizim asıl konumuz. Yani mustalahu'l hadis bizim göreceğimiz ilmin mukaddimesini yapacağız. Bu defa bizim bir önceki yaptığımız nedir? Şu yani şu dersimizde yaptığımız rivayeten ilmi hadisle ilgili çok kısa ha. Yani yoksa normalde en azından bir 8-9 ders yapılması lazım bunlarla alakalı ki yapacağız da zaten. Yani onun için özellikle dedim hani bilin ki bu konunun devamı vardır. Bu kadar değildir. Özellikle o hadis ee, inkar edenler için. Ama bizim asıl meselemiz yani Hadis ilminde dirayet, yani mustalah hadis, usul hadis dediğimiz ilmin hakkında inşallah bir dahaki dersimizde bir mukaddime yapacağız. وَآخِرُوا دَعْوَانَا اَنْ الْحَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ